Radyo Tiyatrosu. TRT İstanbul Radyosu sunar. Sevgili Babamız... Yazan Nuran Ataç Özkor, Yöneten Kenan Işık, Efektör Erhan Mesudoğlu, Dramatürk Güngör Tekçe, Yapımcı Kıvanç Nalça. Oynayan sanatçılar Orhan Mazlum Kiper, Nermin Hikmet Körmükçü, Yıldız Süeda Çil, Aysun Şenay Saçbüker, İlker Şükrü Tüken, Ersin, Murat Daltaban, Metin, Hüseyin Köroğlu. Harmin akşam için hazırlıklar nasıl gidiyor hayatım? Yıldız'ın gelmesine az kaldı. Bir eksiğimiz yok ya. Yok canım yok. Hiçbir eksiğimiz yok. Telaşlanma. Aysun şu maydanozları robot ver kızım. Gerçekten yani baba neden telaşlanıyorsun? Ablamın uçağının İstanbul'dan kalkmasına 3 saat var daha. Ne? Ne telaşı? Ben mi telaşlanıyorum? <gülüyor> Misafirler erkenden gelirlerse diye düşünüyorum ben. Aa, hiç olur mu Orhan sekiz demedim ne de herkese canım efendim dedim sekiz dedim Allah Allah söz söylediğime pişman etmeyin insanı ya. yaptığını beğendin mi küçük bozguncu bir sözünle ortalığı alevlendirdim bak benim bir şey söylememe gerek yok ki ortalık zaten alev alev anlamıyoruz sanki neyi, neyi anlamıyorsunuz sanki? sanki bilmem bu akşamki toplantı ikinizde çok heyecanlandırıyor nedense <gülüyor> ne diye heyecanlanacakmışız küçük ukala Oyunculuktan vazgeçip senaristliğe mi başladın Alay etme baba Hem İlker bana bir şey anlatmıyorsunuz Hem de alay ediyorsun Anlatılacak ne varmış ki anlatmıyor muyuz? Hadi hadi bırak şimdi bunları da bana yardım et Maydanozlar <gülüyor> Aman tanrım hala robottalar Babasına laf yetiştireceğim derken Sustur sus, sus, sus, sus. Bulamaca çevirdin maydanozları Gerçekten de kimyasal değişime Uğramış gibi görünüyorlar <gülüyor> Bak bir de gülüyor Koş koş Fatma Hanım'ı çağır bana Salonda işini bitirdiyse gelsin Yardım etsin biraz Beni sabahtan beri köle gibi çalıştırdığının farkındasın Değil mi anne Tamam tamam peki gidiyorum Sinirlenme söze gerek yok Bakışların her şeyi anlatıyor Bu arada bozguncu sözünü Şiddetle protesto ediyorum baba Ukalayı da Bir söz söyle bir araba laf işit <gülüyor> Biz bu çocukları yetiştirirken bir yerde hata mı yaptık acaba hanım ne dersin ha? <gülüyor> Bunu bana mı soruyorsun? Özgüvenli, özgür ruhlu çocuklar yetiştireceğim demiyor muydun? Buyur işte özgüvenli, özgür çocuklar Orhan Beyciğim. Ne demeye şikayet ediyorsun şimdi? <gülüyor> Bırak hanım dokunma. Biz babamızdan görmedik bari çocuklarımız kendi kişiliklerini özgürce yaşasın. Şikayet ettiğimden değil zaten. Üçünden de memnunum çok şükür. Aman hanım hmm. memnunum dediğimi duymasınlar büsbütün tepemize çıkarlar sonra ah, Çıkacakları kadar çıktılar zaten Orhan Bey Çıkılacak tepemiz mi kaldı Sen akşam için her şeyi ayarladın değil mi? Kimseye bir şey çıtlatmadın inşallah Ne demek tabii ki çıtlatmadım Boş boğaz bir adam mıyım ben? Kusura bakma hayatım biraz gerginim işte biliyorsun <gülüyor> Gergin olmana gerek yok Nermin Kızımız için küçük bir hoş geldin partisi vereceğiz hepsi bu Bir aksilik çıkacak diye ödüm kopuyor hiç. Yıldız asıl amacımızı anlarsa bir daha öldüm Allah tek sözümüze inanmaz vallahi <gülüyor> Hiçbir terslik çıkmayacak kaygılanma her şeyi ince ince ayarladım ben Ya ikizler meseleyi anladıkları gün gibi ortada <gülüyor> Onları bana bırak sen ablalarına akşamla ilgili tek söz etmeyecekler Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun Yıldız daha kapıdan girer girmez her şeyi olduğu gibi anlatacaklardır Ablalarına ne kadar bağlı olduklarını bilirsin. İşin o yanını bana bırak dedim ya Nermin. Allah Allah. Tamam canım tamam kızma. Ne olur Allah'ım bu sefer işler yolunda gitsin. Gitsin de bu dertten kurtulalım artık. Aa, bak sahiden kızacağım artık Nermin. Her şey yolunda gidecek diyorum. Sözüme güvenmiyor musun? Metin'i hiç tanımıyormuş gibi konuşuyorsun üstelik. Genç bir kızın Metin gibi bir genci beğenmemesi mümkün Söz konusu olan senin kızınsa her şey mümkün canım. Her şey mümkün. Değil efendim değil. Yıldız bile Metin'i beğenmezlik edemez. Şirkette dışarıda çevresinde pervane olan kızları görsem böyle konuşmazdın. Metin dört dörtlük. Kusursuz bir genç. Geçen yılki borsacının ne kusuru vardı? Kafalarımızın uyuşması mümkün değil deyip elinin tersiyle itmedi mi? Bence fazla heveslenmesek iyi ederiz. Geçen yıl taktik hatası yaptık hanım. Yıldız'ın klasik yöntemlerle evlenmeyi kabul etmeyeceğini düşünemedik. Başına buyruk olmayı ne kadar sevdiğini hesaba katmamak en büyük hatamız oldu. Beni de o başına buyrukluğu korkutuyor ya zaten. Of of, Serdar'la ayrılmasalardı ne olurdu sanki? Şimdiye kadar çoktan evlenirler, çocukları bile olurdu. Biz de bu dertleri çekeceğimize, torunumuzu severdik şimdi. Hmm, Serdar iyi çocuktu evet hadi bırak şimdi geçmişe üzülmeyi Yıldız bu akşam Metin'le tanışınca her şey yoluna girecek göreceksin İnşallah Orhan İnşallah dediğin gibi olur öyle korkuyorum ki İstanbul gibi bir şehirde işe yaramazın birini olmaz öyle da... şey. ne, ne demek işe yaramazın birine kapılmak akıllıdır benim kızım öyle şey yapmaz beni rahatlatmak için kendini boşuna yorma Orhancığım benden daha fazla kaygılandığını bilmiyor muyum sanıyorsun Ellerine sağlık Nerminci mükemmel olmuş açık büfeyi çiçekler gibi açtırmışsın vallahi <gülüyor> sağ ol canım elimden geleni yaptım açık büfe fikrini de iyi akıl doğrusu sıcak samimi bir atmosfer yaratmak için biçilmiş kaftan ay iğrenç bir şey bu satılık malları için bitim düzenliyorlar sanki ablam öğrenince ne yapacak bakalım hey küçük şeytan büfenin arkasına gizlenmiş ne yapıyorsun sen orada bakayım gizlenmiş falan değilim baba Evet sen bize her zaman aile içinde her şeyin açıkça konuşulması gerektiğini söylersin. Açıklık güven ve sevginin belirtisidir dersin. Evet elbette. Peki bazı konuların ailenin bazı bireylerinden saklanması... ...şey ne diyecektim Orhan... ...sen Hı. yıldızı almaya gitmeyecek miydin? Hı. Beni de kuaföre bırakacaktın hani. Hı, haklısın canım. Hemen hazırlansak iyi olur. İyi tamam öyle olsun. Ama bize hala çocukmuşuz gibi davranmanızdan hoşlanmadığımızı da bilin. Ailemizin genç kuşağı adına Bu durumu şiddetle protesto ediyorum Ben geldim Evde kimse yok mu? <gülüyor> Yandık hanım Genç kuşağın öbür temsilcisi de geldi Baba İlker salondayız oğlum Hocam affetti bizi ya Antrenman üstüne antrenman Ay, Öldük bittik ah. Şu kanepe ne rahat görünüyor. Yarın akşama doğru beni kaldırırsınız artık. Dur, sakın yatma. Ne, ne, ne oldu, ne var anne? <gülüyor> ne bağırıyorsun anne ya? Ben de bir şey oldu sandım. Daha ne olsun? Kirli elbiselerine az kalsın kanepeye uzanıyordun. Ha, cinayet işledik sanki. Hmm, akşama konuklar gelecek İlker, unuttun mu? Ha, şu mesele. Ne buyurdunuz küçük bey? Hangi mesele? Ne meselesi baba? Bizim yani benim bilmediğim bir mesele mi var? Sizin bilmediğiniz bir mesele olmasın ne mümkün? Ama illaki bir mesele olsun istiyorsanız... ...hiç belli olmaz bir de bakarsınız bir mesele çıkıvermiş. Sence babam ne demek istedi İlker? Mesele çıkabilir demekle? Beni rahat bırak ben yorgun bir savaşçıyım. Acele et Nermin, geç kalıyoruz. Geldim canım geldim Ay e, Ne diyecektim Orhan İkinci kattaki sevim hanımları da çağırsa mıydık Acaba Fransa'daki oğlu gelmiş Hani tanışmış olurduk Diyorum <gülüyor> Duyuyor musun İlker Bu gidişle şehrin bütün bekarlığı bizim evde toplanacak Çatı katındaki ruhu da çağırsalar bari Ruh mu Ha şu bizim ruh <gülüyor> Günün anlam ve önemine uygun düşerdi Ne de olsa o da bekar onun insanların arasında karışacağını aklın kesiyor mu seni adam dünyada var olup olmadığına karar verememiş de. köpeğinin şamatası da olmasa varlığını kimse fark etmeyecek Üf, biz de mesela dedik toplantıya ruh katılmış olurdu böylece adam bir işe yaramış olurdu diyorsun yani <gülüyor> bizim ruh iş başında yorgunu da getirmek şartıyla tabi <gülüyor> Sahneyi bir düşünsene Müthiş mi Azban köpek yorgun önde, köpeğin tasmasını asılmış, bizim ruh peşinde. Oo. <gülüyor> bizim salonu dört dönüyorlar. Başta annem, herkes dehşet içinde çığlık çığla. Acayip şamato oldu da. Müthiş ya. <gülüyor> İlker. Hı. Hmm. Konuyu bizden gizlemeleri senin de ağrına gitmiyor mu? Kendini dışlanmış gibi hissetmiyor musun sen de? Daha önce hiç böyle yapmazlardı. <gülüyor> Sen öyle san. Bütün anne babaların sırları vardır. Çocuklarından hiçbir şeyi gizlemiyormuş gibi yaparlar ama birçok şeyi gizlerler. Daha doğrusu gizlediklerini sanırlar. Bizim bildiğimizi bilseler. Aa o tarafa nereye gidiyorsun Orhan? Telaştan kapıyı mı şaşırdın yoksa? Bir dakika hanım çıkmadan önce küçük bir işim var da. Hey, babam bu tarafa geliyor. Babam mı? Niye? Aa baba siz daha gitmediniz mi? Bana bakın haytalar. Ben şimdi ablanızı almaya gidiyorum. Bize bir şey mi söyleyeceksin baba? Orhancığım geç kalıyoruz. Tamam hanım bir dakika bile sürmez. Şimdi kulaklarınızı açın ve beni iyi dinleyin çocuklar. Çok ciddi görünüyorsun baba. Çünkü çok ciddiyim. Şimdi ablanız gelince ona akşamki toplantıyla ilgili tek söz etmenizi istemiyorum. Ne oldu? Neden birbirinize bakıyorsunuz? Bizimle açık konuşur musun baba? Ben çok açık konuştum. Ablanıza tek söz etmek yok Peki neden ablamın öğrenmesini istemediğiniz bir şey mi var toplantıda Diyelim ki var ve bu ablanızın iyiliği için Karpuz sergiler gibi sergilenmek mi ablamın iyiliği ka ka Karpuz sergisi de nereden çıktı Sen ne tuhaf çocuksun ya Bakın çocuklar bu konu babanızla benim için çok önemli Bize hiçbir şey söylemediniz Bildiğimizi biliyordunuz Yine de hiçbir şey söylemediniz Şimdi de işbirliği yapmamızı istiyoruz Bana bakın çocuklar Annenizin de söylediği gibi bu konu bizim için önemli ve sizden işbirliği. Evet, bizimle işbirliği yapmanızı istiyoruz Fakat Hı. haksızlık bu. Kendiliği ilgili planları bilmek ablanın hakkı. Onun biriyle tanışmasını istemekte ne kötülük var? Sen ki. dur hanım. Bana bakın Haytalar. Bu mesele burada hallolacak olacak. <Gülüyor> bizim istemediğimiz bir şeye zorlayamazsınız baba. <Gülüyor> Be. Ben zorlamaktan söz ettim mi hiç? Ha? Nermin zorlamak sözü çıktı mı benim ağzımdan? Karar sizin. Karar bizimse bu konuşmanın amacı ne peki? Evet sizin. Kendi kararınızı verebilecek yaştasınız artık. Fakat Orhan... Yüzüme öyle hayretle bakmayın çocuklar. Dediğim gibi karar sizin. Ya ağzınızı sıkı tutacaksınız... ...ya da harçlıklarınızdan vazgeçeceksiniz. Ya yapma baba, ciddi olamazsın Bir ya. ay boyunca mesela. Buna şantaj denir ama. Yapamayacağınız bir şey istemiyorum ki sizden. Ama baba... Siz nasıl diyorsunuz? Fermuarları kapalı tutacaksınız. Sizden bütün istediğim bu. Ama bizden istediğin ablama ihanet etmek gibi bir şey baba. Evet yani, ablamın hak, haklarını gasp etmek. Ablanızın haklarına kafa yoracağınıza... Kendi çıkarlarınızı düşünseniz daha iyi edersiniz bence ah, ah, Dünya böyle böyle kötüleşiyor işte Yalnız <gülüyor> kendini düşünmek Çıkar peşinde koşmak Bedelini de hep genç kuşaklar ödüyor Evimizin genç kuşağının sözlerimi iyi kavrayamadığını görüyorum Orhan geç kalacağız Siz de ufak bir şeyi ne kadar büyüttünüz çocuklar Ufak bir şey mi? Nasıl ufak dersin anne? Haklısın kızım. Harçlıksız geçecek koskoca bir aya. Ufacık denemez. Çok haklısın. Bir düşünsene Nermin. Bir ay boyunca sinema yok. Tiyatro, konser, sonra basketbol, futbol maçları yok. Evet. Yeni çıkacak kitaplar, dergiler, kasetler. Evet baba. Bunun adı tek kelimeyle şantajdır. Bence bunun adı anlaşmadır. Benim isteğime karşılık sizin istekleriniz. Evet gençler. Ne diyorsunuz? Güzel. Sessizliğinizi anlaştığımıza yoruyorum ve evimizin gençlik liderini karşılamaya gidiyorum. Hadi hanım. Babam bazen tam bir diktatör gibi davranıyor. Biz de onun zavallı köleleri. Ablam anlamayacak sanki. İşte bizim ruh, köpeğini gezdirmeye çıkardı yine. Tam da sırasıydı. Annemin ödü kopar köpekten. Bir karşılaşırlarsa. Ay! Nasıl? Karşılaştılar Nasıl? bile. Tamam hayatım tamam telastanlar telastanlar korkacak bir Yorgun yine yaptı yapacağını. Yanlış kişiye saldırdı sersem ayıba. Babam korkmaz ki. Hey, bir dakika buldum. Ne buldum? Ne yapacağımızı? Ne yapacağız? Hayır ciddi olamazsın Aysun. Görürsün. Aysun dur. Sakin Yordu tamam oğlum tamam. Otur. Otur çabuk. Otur çabuk. Evet. Tamam. Tamam. Aferin sana. Ben bakın çok özür dilerim. Birden zapt edemedim ben. Ne oldu baba? Annemin çığlıklarını duydum Yok bir şey çocuğum. Anneniz köpekten biraz korktu hepsi bu. E, annem nerede baba? Bir şey yok ya. Yo, yo, yo, merak etmeyin. Lava boya kadar gitti. Ben gerçekten çok üzgünüm. Sokağa çıkacağı zaman heyecanlanıyor vay be bizim ruh konuşmayı biliyoruz Yani yok beyefendi bizim hanım biraz telaşlıdır zaten ya Evet özellikle de bugün akşam ablam için bir davet veriyoruz da bir toplantısı. <gülüyor> öyle değil mi <gülüyor> Evet yani birkaç dostumuz dostlar komşular falan yani komşular mı ha elbette babacığım annemle az önce konuşuyordunuz ya komşuları unutmamak lazım Örneğin alt kattaki Sevim Hanımlar sonra yan apartmandaki Ersin Bey'i de davet ettiniz mi babacığım? Ersin Bey'i mi? <gülüyor> İnanın Ersin Bey gelirseniz annem de babam da çok memnun olacaklardır. Öyle değil mi babacığım? Ben mi... Ya, ya komşularımıza e, e, Tabii ki kapımız daima açıktır A Açıktır ben, tabii Ben ben bilemiyorum yani ne diyeceğimi bilemiyorum <gülüyor> Geleceğim değil olsun bitsin Gelmezseniz çok kırılırız vallahi Öyle değil mi babacığım <gülüyor> Babam senin canına okuyacak Aysun Görüyorsun? Aysun ısrar etmesene kızım Belli ki beyefendi gelmek istemiyor Hayır hayır hayır rica ederim istememekten değil Yani sizler gibi Nasıl desem sizler gibi değerli insanlarla Bir arada olmak elbette ki <gülüyor> Sizleri kırmak istememek Elbette gelecek misiniz <gülüyor> ya yani? yaşasın geliyorsunuz çok eğlenceli bir gece olacak çok Bir insana eve toplaman ne gereği vardı? Ne söyler misin? Yolda biz senin hoşuna gittiğini düşündük. Tanımadığım bir yani insan olmanın Nesinden hoşlanacağımı düşündüğünü anlayamadım. Ah, hemen de kırılır. Kıyamam sana. Ben sizlerle baş başa olmayı ernenim. Bir tane. Bir yolda yorulmuşsunuz. Senin mutluluğun için, yani demek istediğim senin mutlu olman, memnun olman için canımı veririm yavrum. Sağ ol bir tane benim. Hı. Ah, babam da geliyor. Yanındaki de sizin ünlü Metin Bey olmalı yanılmıyorsa Ya evet o oh. Metin Bey bu işte ya, Hani babanızın ortağının oğlu Mimarlık tahsilini Amerika'da yapmış Biliyorum Biliyor musun Hay Allah az önce konuşmuştuk öyle ya Sen de göreceksin Yıldız Pek hoş çocuktur Metin Pek kibardır Ne de olsa iyi aile çocuğu hmm. Demek bu yılki damat adayı bu işte bizimkiler de buradalar. Nermin bak, Metin Bey geldi. İyi akşamlar hanımefendi. Nasılsınız? <gülüyor> Teşekkür ederim evladım. Hoş geldiniz. Metin'cim seni büyük kızım Yıldız'la tanıştırayım. Yıldız kızım bu yakışıklı genç Metin <gülüyor> Yeni Tatilköyü projesinde birlikte çalışıyoruz kendisiyle. Memnun oldum Yıldız Hanım. Babanız sizden öyle çok söz ediyor ki sizi tanıyor gibi. Ya öyle mi? <gülüyor> Seninle gurur duyduğumu saklayacak değilim ya kızım. TRT spikeri olacağım diye azmettin Ve başardın Genç yaşta hedefine ulaşmak her yiğidin harcı mı Haksız mıyım incin Lütfen baba abartıyorsun Spikerlikte çömez sayılırım henüz <gülüyor> Spiker olmakla işiniz ilginç Kime sorsanız spiker sonucu bu ülkede Eline mikrofon geçiren başlıyor konuşmaya Amerika'daki DJ'lere Özeniliyor elbette ama Ne mümkün Haklısınız taklit ancak aslını yüceltir Sözün ettiğiniz o kişiler mesleğe zarar vermekle kalmıyor. Amerikan aksanlı garip Türkçeleriyle dilimizi de bozuyorlar. <gülüyor> İşinizle <gülüyor> ne kadar bağlısınız? Mesleğime bağlıyım. <gülüyor> evet. Ee, çocuklar, böyle güzel bir gecede işten, meslekten konuşacağınıza eğlenmenize batsın. Hadi ama. Gel hanım biz gidip öteki konuklarla ilgilenelim biraz. <gülüyor> Yıldızcığım, <gülüyor> Metin sana Ben bir şey anlayamadım bu durumdan Orhan. Birbirleriyle aynı şey söylüyorlar, çekişiyorlar mı belli değil. İkisi de çok zeki hayatım. Birbirlerini tartmaları çok normal. Başta çekişip tartışmaları sonradan sorun çıkmasından iyidir. <gülüyor> Fakat birbirlerine çok yakıştılar öyle değil mi Nermin? <gülüyor> Sen bu işi olmuş bitmiş gözüyle bakıyorsun ya hadi hayırlısı. Başlama gene. Ee, ben Arif Beylerin yanına gidiyorum. Karı koca tek başlarına kalmışlar da. <gülüyor> İyi ben de mutfağa bir bakıp yanınıza gelirim. Çocuklar eskileri çıkaracaklardı. Ne yaptılar bir bakayım. Aman Nerminciğim başlarını boş bırakma. Ne yapacakları hiç belli olmaz o haytaların. Yeni bir muzurluk istemiyorum ona göre. O bak bizimkiler gayet güzel sohbet ediyorlar gördün mü? Orhan Bey yıllardır İstanbulda yaşadığınızı söyledi. Hı hı evet. Nasıl dayanıyorsunuz doğrusu buralı? İstanbul yaşanılacak bir şehir olmaktan çıktı. Her yere dayanılmaz yapan insanlar vardır beyefendi. Ben çerim. Ayşun aman dikkat et kızım. Elinde dikkatli çok ağır. Tamam anne panik yapma. Hallederim. Sen konularınla ilgilen. Ali bey yapacak. Evet. buyurun ersin bey. Ayşun. Ayşun bak kim geldi. Bir dakika geliyorum. <gülüyor> Babamlar teraslalar bu taraftan buyurun efendim. Merhabalar. <gülüyor> aman dikkat. Ay ay ay. Ayşun. Ah. Ay. <gülüyor> ben ben ben birden arkamı dönünce yani yani arkamda olduğunuzu fark etmedim çok çok özür dilerim biraz dikkat etsene Ayşun. ne yapsaydım birden dönünce şu üstümün başımın haline bak ben gerçekten çok üzgünüm yani ne diyeceğimi bilemiyorum ah yazık nasıl da mahcup oldu adamcağız mahcup olmasının önemi var dikkatli olması gerekiyor aksine çok önemli hatasından dolayı yüzü kızaran birini görmeye nefey olmuştu duyarsızlıktan nefret ederim İzninizi. Konuğumuzla ilgilenmem lazım. Fakat bebeğim, hiç yabancı gelmiyoruz değil mi? Bir dakika. Bekleyin lütfen. Efendim bana mı seslendiniz? Gidiyor musunuz? Bu halde gidemezsiniz. Elbiseleriniz berbat olmuş. İçeriye gelin lütfen. Size bir havlu vereyim. Hayır hayır zahmet etmeyin. Evim çok yakın zaten. Hiç olur mu? Banyoda temizlenirsiniz. Kardeşlerim adına çok özür dilerim. Sizi bu halde bırakmamalıydılar. Yok bari. gençlerin kusuru yok. Çok rica ederim. Ee, eve gitmeyi ben istedim. Siz Orhan Bey'in büyük kızısınız galiba. Evet. Adım Yıldız. Ben memnun oldum. Şey... Ailenize özürlerimi iletirsiniz. Yani her şeyi berbat ettiğim için. Aldırmayın. Hiçbir şey berbat etmediniz. Böyle kazalar her zaman olabilir. Birkaç bardak kırıldı sadece. Ee, şey, sizinle tanışıyoruz yanılmıyorum değil mi? Yüzünüz bana hiç yabancı gelmiyor. Bilemeyeceğim. Yani olabilir. Belki eski öğrencilerimden. Ah, tabii ya. Kafe Gaye. Fakültenin karşısındaki kafede. Gaye Hanım'ın eşisiniz siz. Şey, ben Gaya hanım nasıl? Aman tanrım ne inanılmaz bir aslantı bu. Ersin Bey'di değil mi? <gülüyor> Güçlü bir hafızanız var. Yıllar geçti. O günleri nasıl unutunum? Öğrencilik yıllarımın en güzel dönemiydi. Eşinize karşı tutumunuz hep ilgimizi çekerdi biliyor musunuz? Er gelişinizde bir çiçek getirirdiniz. Çok hoştu. Evet. Evet güzel günlerdi. Bizim çocuklarla iletişim çağının iletişimsizliği üzerine yaptığımız tartışmaları hatırlıyor musunuz? <gülüyor> zaman zaman siz de katılırdınız. <gülüyor> İletişimsizliğin gerçekte ne anlama geldiğini bilmedi Çok gürültü yapardık Hatta bir seferinde Gaya Hanım hepimizi dışarı atmakla tehdit etmişti Nasıl demişti durun bakayım Çok gülmüştük İletişimsel gürültünüz de diğer müşterilerin iletişimini bozuyorsunuz En büyük korkusu müşteri kaybetmekte İstanbul'dan ayrıldınız demek Gaya Hanım'ın İstanbul'a bırakacağı hiç aklıma gelmezdi Yaptığıma bakar mısınız eskilere dağıldım Kapı önünde ayakta tutuyorum sizi Hadi gelin size banyoyu göstereyim Bakın ben eve gitsem <gülüyor> Yıldız neredesin kızım Herkes seni soruyor ah, Ersin bey e, Siz burada mıydınız İyi ki geldin babacığım Ersin bey bu halde eve gitmekte direniyor Sen de bir şey söyler misin lütfen e, Yıldızcığım e, sen neden Metin'in yanına gitmiyorsun Ersin Beyle ben ilgileneyim O da tek başına sıkıldı çocuk Bence tam tersini yapalım baba Metin Bey'le sen daha iyi anlaşıyorsun Ben, <gülüyor> ben daha iyi mi anlaşıyorum Böyle buyurun Ersin Bey size banyoyu göstereyim Sonra da birer içki alır sohbet ederiz İbrahim <gülüyor> Kız ya, çıldıracağım. O ne olur otur artık. Sana bakmaktan başım döndü. Bütün gece yatakta dönüp durdun şimdi de odayı arsınlıyorsun. Durucam, deli olacağım ya. O mükemmel, o pırıl pırıl gence sen kalk kendini beğenmişsin. Işte. o kalade Olacak şey mi? Aklım almıyor. Aklım almıyor. <gülüyor> ben başıma gelecekleri biliyordum. Şimdi bir şey yokmuş gibi sabah koşusuna çıktı küçük adam ha? Hayatım Yıldız'ın bir şeyden haberi yok Unuttun Haberi mı? yokmuş olmasın Rezil etti beni dostlarıma rezil Sırf kibarlık olsun diye hoşlanmadığı birine Zaman harcayamazmış <gülüyor> küçük hanım Bak bak bak, bak, bak, bak. <gülüyor> lafa bak O saçma sapan herifi harcayacak zaman buldu ama <gülüyor> Hayatım sakin ol küf ediyorsun Yıldız'ın yaptığı bir misafirle ilgilenmekte de o kadar Adam erkenden gitti zaten <gülüyor> Gitmişmiş kimmiş misafir O adam mı misafir hep o entrikacıların yüzünden Hep onların Nerede bunlar Hı? Ayson, Ay. İlker. Hayatım bağırma Uyuyordur çocuklar uyumak yasak. Aysun İlker Ay, Bağır seslendim baba Ne oluyor Hı. ya Tam da rüyamda konservatuara girdiğimi görüyorum ha, İşte Hı. Bozguncu çetesi geldi Hı. Neden masum görünüyorlar Hı. Gelin yaklaşın Sizi gidi düzenbazlar sizi Ne oldu baba yine ne yapmışı, söyler misin bir şey yapmamıza gerek yok ki potansiyel suçluyuz ya çocuklar e, sesinizi çıkarmayın babanız çok sinirli görmüyor musunuz ee, marifetlerinizden memnun musunuz şimdi o sakar herifi bana zorla davet ettirdiğiniz için Ay, memnun e, musunuz Or Orhan'cım lütfen çocukların yanında böyle konuşma biraz e, sakin baba, ol annem haklı biraz daha sakin konuşamaz mı Hayır efendim konuşamayız Sakin Orhan, makin konuşamayız. Hayatım, Sorumsuzluğunuzun hesabını vereceksiniz bana. Orhan hayatım lütfen. Sana da yani Nermin. Nasıl bu kadar rahatsın aklım almıyor. Karlı dağda seninsin ya. Elimden ne gelir? Aa, beğenmediyse zorla beğendiremeyiz ya. Şey baba aslında bütün... Bak bile konuşuyor. Bunlar hep senin başının altından çıktı küçük şeytan. Hep senin. Onca hazırlık onca yorgunluk puf uçtu gitti. Yok. Yok açlık başlık yok bundan böyle yok anlaşıldı mı yok tamam baba yok vermek istemiyorsan vermezsin Aa. Fakat bu haksızlık ablanıza söylemeyeceksiniz dedin söylemedik Hadi hadi <gülüyor> laf yapmayın bana konuyu saptırmaya çalışmayın boşuna kararım karar Orhancığım çocuklar haklı hayatım Ne sen bu anarşistlerden yana mısın yani? Nen? Sözlerini tuttular ama hayatım hadi kapatalım artık bu konuyu. Hadi çocuklar, bana yardım edin kahvaltıyı hazırlayalım. Ablanız da neredeyse gelir. Benim canım hiçbir şey istemiyor anne. Benim de. Demek öyle hanım. Demek sen bu teröristleri koruyorsun. Aa. İyi. Madem öyle ben de şu andan itibaren hiçbirinizle konuşmuyorum. Aa, daha neler üstüme iyilik sağlık. Sizi gidip bilmezler edin, sizi. Ah, evet, bu güzel koşudan sonra ızık bir düş ve şöyle bol soğuk, keyifli bir pazar kahvaltısı istiyorum. Ersin Bey değil mi? o gelen? Ne kadar değişmiş. Dünyadan kaçmak, saklanmak isteyen gibi bir hava ne kocaman bir köpek o yanındaki pek de sevimli bir şey ama yolun, yolun, yolun. günaydın Ersin Bey günaydın. nasılsınız ben hala mahkumum size gel gidelim akşam <gülüyor> Aa, Lütfen unutun gitsin Biz eski dost sayılırız öyle mi düşünüyorsunuz gerçekten <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> ne güzel bir köpek bu böyle Adı ne Teşekkür ederim Teşekkür ederim <gülüyor> <gülüyor> ay Allah köpeğinizin adının teşekkür ederim olduğunu sandım bir hiç bela olmazdı doğrusu onun gibi sadık bir dost ee, şey sizi yolunuzdan alıkoymayayım ben sizi engelliyorum galiba sevimli dostunuz sabırsızlanıyor baksanıza ona aldırmayın siz bütün hafta evde kapalı kaldığı için sokağa çıkınca yerinde duramıyor çalışıyorsunuz tabii Sahi Resim de değil mi? Harika resimler yapıyordunuz. Yapamıyorum artık. Ne resim ne öğretmenlik. Yapmıyor musunuz? Ama neden? Seviyordunuz resim yapmayı. <gülüyor> Sevgi her şeye yetmiyor Yıldız Hanım. Bahsin, konuyu açmakla canınızı sıktım galiba. <gülüyor> Hay Allah. Ben de yani <gülüyor> Kaldırımın ortasında durmuş sizi sorguya çeker gibi düşünce sizimi başlayın ne olur. Rica ederim. Siz daha fazla tutmayayım. Sevimli arkadaşınızın bir an önce koşup oynayacağı bir yere gitmesi lazım. Öyle değil mi güzelim? <gülüyor> Hoşçakalın. İyi günler. İyi günler. Hadi oğlum gidelim. Adını söylemediniz. Efendim? Köpeğin adını diyorum. Söylemediniz. Yorgun. Yani adı yorgun. İyi eğlenceler yorgun. Bu kadar yeter yorgun. Onu hemen kaynattım bakalım. Onları güven olmaz, dost gördüğün ellerine adamla Ben geldim. Kavala mi Ne bu haliniz? Her biriniz bir yana çekilmiş, somurtuyorsunuz. Babam nerede? duşa girdi önce bizi terörist ilan etti sonra duşa girdi <gülüyor> yeni bir şey söyleyin Peki sen bir tanem senin canın neye sıkıldı annemin suçuna yardım ve yataklık etmek densiz densiz konuşmayın kapatın bu konuyu hepimiz birden üstüne gidince ne yapsın adam sinirlendi tabi sorun neydi peki hiç canım ne olacak bildiğin böyle şeyler işte Aa, bizim ruhlu azman köpeği <gülüyor> Ay son. İyi konuşmak da mı suç anne? Ne çabuk döndüler diyecektim sadece. Kim? Bizim rula köpeği yorgundan bahsediyor. Anladım. Bizim ruh dediğiniz Ersin Bey mi? Aman Tanrım her şey iyice Arap saçına dönecek şimdi. <gülüyor> evet, şu minik komik adam Pek minik değil aslında ama köpeğinin yanında öyle duruyor. Dün akşam nasıldı ama ruh dünyaya indi. Ta ta ta ta. <gülüyor> çocuklar yeter artık. Yapacak bir işiniz yok mu sizin? Onunla neden alay ediyorsunuz? Kimseye bir zarar yok ki. Adamın dünyayla bir bağlantısı yok ki zararı dokunabilsin. Dünyadan ruha, dünyadan ruha. N -n -n, bağlantı yok. <gülüyor> Hayret doğrusu. Şımarı küçük çocuklar gibi davranıyorsunuz. Bağlarını koparmak için nedenleri olabileceği hiç mi aklınıza gelmiyor? Ay çocuklar kendinize gelin. Elin beş para etmezi için kavgaya tutuşturacaksınız neredeyse Anne inanamıyorum nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin Beş para etmezlere beş para etmez deneceği için annem öyle söylüyor Hepimizin nesi var neden böyle düşündüğünüzü Hı. hiç anlayamadım Ersin Bey ince ruhlu duyarlı biri Hem madem hoşlanmıyordunuz neden partiye çağırdınız ha, ince ruhlu olduğunu sen nereden biliyorsun Çünkü öyle öyle olmasa akşamki olay için bugün tekrar özür dilemek gereğini duyar mıydı Of neyse Ben duşa giriyorum bu, bu, bu kız ne dedin Nermin Gene mi birliktelermiş ay ay Aman tanrım ay. Ablam ve bizim ruh ay. O adamın adı bir daha bu evde anılmayacak ay. Hadi Ersin Bey, yoruldunuz mu yoksa? Kesildim, kesildim. Şu, şu bantı oturup soluklanayım. Aa, çok çabuk pes ettiniz ama. Yine yolduz sonra spor ancak bu kadar oluyor. Ben büyük tarih'in çevresine bir tur daha atıp geleceğim. Görüşürüz. Seninle de Orgun'cum, seninle. seninle. Onunla iyi anlaşıyorsunuz sen, Orgun, haklısın. Biriliğine bakıp senden üsrede. Gözlerimizde sen de başkalarına yaptığın yaramazlıkları yıldıza hiç yapmadın he? <gülüyor> ha? Ay, te işte geliyor. Dur dur dur dur sakin ol da Her akşam bana yaptığını yapıp da onun da üstüne atlamaya kalkmayacaksın ya. Dur, dur. Ya tamam, tamam, dur, dur. Tamam otur. Tamam. bırak. İzin <gülüyor> Yorgun. Yorgun Yıldız Hanım'ı rahat bırak otur çabuk Tamam oğlum afiyet olsun otur ah, Sabah tamam. koşulan hiç böyle tezahatı bitirmemiştim Yorgun bir haftada fena alıştırdı beni Sen hep sorayım diyorum laf karışıyor Soramıyorum Neden yorgun Neden yorgun Çünkü çünkü o bir hayat yorgun <gülüyor> Bu kıpır kıpır hayat dolu hayvanlı <gülüyor> Onu bulduğumda görseydiniz itilip kakılmaktan yorgun düşmüştü Sokakta mı buldunuz onu Evet bir rastlantıydı bir şans Doğru zamanda doğru yerde olmak nasıl tanımlarsınız ee, onu bulduğumda aç bir ilaç dolaşıyordu yaralıydı dövüp sokağa atmışlardı sanırım bir zamanlar hmm. ev köpeği olduğu her halinden belliydi dövüp sokağa mı atmışlardı dediniz aman tanrım ya masraf ağır gelmişti sanırım ama vahşet bu bakamayacağı bir hayvan ne diye eve alır ki insan evde yaşamaya alışmış bir canlı sokakta ne yapar ne yer ne içer hiç mi düşünmez bu insanlar evet, para insani değerlerden üstün tutulduğu sürece acılar bitmez korkunç bir dünyada yaşıyoruz. Para için gönüller kırılıyor, hayatlar yıkılıyor. Yani ben ya tamam para gerekli elbette. Fakat her şeyin yeni tutması mümkün mü? Hangi para şu dünya güzeliğin şu sıcak tatlı bakışlarının satın alabilir? Ah canım. Bu duyarlılıkları kim umursar sanıyorsun? Sen umursamışsın? <gülüyor> ben evet. Evet. Bir ben umursamışım neye yarar? Dünya tek kişilik değil ki. İnsanların ne kadar acımasız olduklarını bilmez misiniz Yıldız Hanım? İnsanlar sizi çok incitmiş Bakın bu konuda konuşmasak Bahşeyim sizi üzmek istememiştim Fakat inanın Ersin Bey insanların nasıl olduklarını biliyorum bu saçmalık bir an evvel bitmeli nermin kızınla konuş bu yakışıksız ilişkiye daha fazla göz yumamam. hayatım kendine boşuna eziyet ediyorsun Hadi kahvaltını ye şirkete geç kalacaksın büyütülecek bir şey yok eskiden tanışıyorlarmış adamın problemli bir dönemi olduğu için. <gülüyor> tam düşündüğüm gibi ahlaksız Tecrübesiz saf kızı buldu, dostlukmuş, şuymuş, buymuş diye etkilemeye çalışıyor. E, paranın kokusunu aldı tabii. Hayatım sen sahiden de büyütüyorsun. Kokusu alınacak bir servetimiz yok ki bizim. Büyütüyor muyum? Ben. Ben büyütüyorum öyle mi? Uyan Nermin Hanım uyan. Atı alan Üsküdar'ı geçiyor. Sen kalkmış bana neler söylüyorsun? Orhan kalbimi kırıyorsun. Tamam tamam tamam affedersin. Gözümden sakındığım kızım neydi belirsizin biriyle. töbe tövbe bunalıyorum Nermin. Anla ah. beni. Hayatım biraz rahatla ne olur İnan ki ortada kaygılanacak bir şey yok Yıldız haftaya gidiyor zaten e, mesele kendiliğinden hallolacak Bu arada bir söz söyleyip kalbini kıracaksın diye korkuyorum ben Ne çabuk incindiğini bilirsin Sonra da oturup kızımı boş yere kırdım diye üzüleceksin Kız babası olmak ne zor şey ya Oğlun için aynı şeyleri düşünmezsin sanki Ah Yıldız geldi sakın bir şey belli etme canım ben gidiyorum zaten Fakat ne? Orhan ah, duymadı Anne. bile Hı. babamın nesi var günaydın dedim sanki beni ilk kez görüyormuş gibi yüzüme baktı sonra da kapıyı çarpıp gitti Korkarım babam bir bunalım geçiriyor canım çatı kadındaki arkadaşın gibi yok canım sanmam onun gibi olmasına imkan yok Ersin Bey tekrar resim yapmaya karar verdi biliyor musun? Ya öyle mi? <gülüyor> Umarım öğretmenliğe de döner. Öğrencilerine verebileceği çok şey var çünkü. Karısı zengin biriyle kaçıp gidince yıkılmış adamcağız. Etrafın dedikodusundan kurtulmak için de her şeyi bırakıp buralara gelmiş. Öğretmenliği özlediğinden eminim. Böyle birdenbire değişmesinin sebebi neymiş peki? Sevgi elbette. Sevgi mi? Nasıl sevgi? Basbaya. Ersin Bey yüreği sevgi dolu biri Birazcık ilgi kendine gelmesine yetti Say, Ersin Bey'i bir akşam yemeğe çağıralım mı Ay, anne ne dersin Yemeğe mi çağıracağız Hı -hı. fakat baban Aman Tanrım Ondan hoşlanmadığınızı biliyorum ama tanırsanız seveceğinize eminim İyi bir adamı. Babamla da benzeşen bir sürü yanı var Babanla mı? Hı -hı. Yeni bir dost kazanmak babama da iyi gelebilir Hı -hı. Bırak Allah aşkına Babanın ne kadar seçici bir insan olduğunu bilmiyorsun sanki Doğrusu bu adamın senin için bu kadar ilgilendirdiğini hiç anlamıyorum Yıldız. O çok hoş bir anne. Onu seviyorum. Ne? Seviyor musun? Neden o kadar şaşırdın? Sanki korkunç bir şey söylemişim gibi bakıyorsun bana. <gülüyor> bir insanı sevmekte bu kadar şaşılacak ne var? Aman tanrım Orhan bunu duysa yüreğine iner vallahi. Sence ablam bizim ruhla evlenecek mi İlker? Sence babam böyle bir şey izin verir mi Aysun? Peki sence ablam bu konuda babamı dinler mi? Hmm, hiç sanmıyorum. <gülüyor> ben de. Ablam bir şey aklına koymuşsa yapar. Serdar abiyle nişanı bozacağı zaman da kimseye sormamıştı. Ablam bizim ruhla evlenecek. Ona bizim ruh demek içimden gelmiyor artık biliyor musun? Çok değişti. O uyuşuk, omuzları çökük adam gitti. Boyu bile uzadı sanki. Sen ne diyordun? sonunda kabak yine bizim başımıza patlayacak diyordum nedenmiş ee, biraz düşün anlarsın Hii, dikkat konuyu değiştir ablam geliyor a demek bugün antrenmanda sizinle birlikte ama gelen çocuklar... bugün antrenman yoktu ne kaynatıyorsunuz bakalım <gülüyor> hiç öylesine laflıyorduk aysundan geyik muhabbeti bilirsin <gülüyor> ya dikkat edin de boynuzlarınız çıkmasın Belki de burnunuz uzayıverir Farkında mısınız bilmiyorum ama evde kendimi dışlanmış gibi hissetmek iyice yorucu olmaya başladı artık biz seni dışlamıyoruz ki emin misiniz elbette ee, bizim de babam gibi düşündüğümüzü mü sanıyorsun yoksa babam nasıl düşünüyor o doluk ee... yağ gibi kasılan metinden hoşlanmayacağını başından beri biliyorduk ay, ay eyvah fermuar fermuar, ne? fermuar mı ne ilgisi var şimdi de, de şey of ay, ay. bunu bize sorma ne olur Hı. bana bakın şu meseleyi bana dürüstçe anlatmaya ne dersiniz inanamıyorum öyle bir şey nasıl olabilir inanamıyorum Oh be üstümden büyük bir ağırlık kalktı sanki ne olacaksa olsun artık umurumda bile değil Evet ya benim de önümüzdeki bir ay sabahları erken kalkıp antrenmana yürüyerek giderim olur biter oh. inanılır gibi değil benim babam hayatıma müdahale etmeye hazırlanıyor yok olamaz böylesine önemli özel bir konuda üstelik hem de bana tek kelime bile etme gereğini duymadan sana en başından söylemiş gündür ki, bana surat asmasından bir terslik olduğunu anlamıştım ama bu kadarı ya yo, yo, sen babamı unutmuşsun abla baskılarıyla bazen çekilmez olabiliyor gerçi senin Metin'le evlenmeni isterken senin iyiliğini düşünüyordu ama ama ne iyilik planlar yaparak beni yönlendirmeye çalışarak mı ya etki altında kalacak biri olsaydım babam gibi aydın biri böyle davranırsa Evet yani. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünebilecek durumda değilim şu anda. Çok kırıldım, çok. Bütün olanları sineye çekip oturacak mıyız yani? Kahretsin. Nasıl böyle olabilir bir Aa, şey? Hadi yani. abla, sakin ol. <gülüyor> Aysun, sen de yangına körükle gitmekten vazgeç artık. Sen de bana abilik taslama, tamam mı? Ne demek bu ya, ne demek? Hem bana güvendiğini söyleyeceksin, hem kendi kararlarımı verebileceğime inanmayacaksın. Olacak şey mi bu? Fakat sen kararını çoktan verdin. Soru <gülüyor> mu bu şimdi Aysun? Tabii ki verdim. Kiminle evleneceğime bir başkası karar verecek değil herhalde. Abla bana neden kızıyorsun? Ben senin tarafındanım. Bir dakika. Dur bakayım. Aklıma bir şey geldi. Ne geldi abla? Benim yanında mısınız gerçekten? Sorulur mu? Tabii ki yanındayız. Ne söylersem söyleyeyim yapacak mısınız? Tabii ki yapacağız. Güzel. Ki. O halde şimdi beni iyi dinleyin. Size söyleyecekleri. Görün Dünden beri çocuklardaki tuhaflığı hissettin mi sen de? Ne zaman tuhaf değiller ki? Çocuk değil üç tane canavar yetiştirmişiz bir size. Aman Orhan, şikayet etmeyi bırak şimdi. Bu sefer her zamankinden farklı. Dünden beri başka türlü bir hal var üstlerinde. Nasıl desem? Fısıldaşmalar, anlamlı anlamlı bakışmalar, yıldızın küskün halde cebası. Bak bunuda haklısın hanım. Dünden beri bana da bir tuhaf bakıyor sonra da gözlerini kaçırıveriyor benden. Hani sanki bir şey söyleyecekmiş de son anda vazgeçiyormuş ha, gibi. Hıh. Bu akşamsa yerlerinde duramaz gibi bir halleri var. Üçünün de. Öğleden sonra akşam yemeğini biz hazırlayacağız deyip mutfağa girdiler. Beni mutfağın kapısına bile yaklaştırmıyorlar o saatten beri. Allah Allah. Bak bu gerçekten tuhaf işte. Bizim çocuklar yemek pişiriyorlar ha. Evet. Üstelik de kendiliklerinde. Ha sayda tuhaf. İçeride ne yaptıklarını çok merak ediyorum Bu kadar zamanda iki kazan yemek pişerdi ya Anneciğim babacığım Umarım çok acıkmamışsınızdır Yo, Yemekleri mi yaktınız yoksa Ah, hayrola Ne diye dizildiniz öyle karşımıza Bakın peşin söyleyeyim <gülüyor> Yemekleri berbat ettiniz de Dışarıdan getirtiriz falan diye Bana güveniyorsanız Mutlata Her şey yolunda babacığım Ancak yemek biraz gecikecek Çünkü sizinle konuşmak istediğim bir konu var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 Konu hiç sanmıyorum baba bu konu öyle kolayca kapanacak bir konu değil Yıldız babanı öldürmek mi istiyorsan neden, sen... neden seçtiğim kişiye neden karşısınız diye kulaklarını aç ve beni iyi dinle küçük hanım ben hayatta olduğum sürece o adamla asla evlenemem. asla baba her konuda sözünü dinlerim gerekirse fakat bu konuda asla Yetişkin bir insanım ben Yetişkin bir insan kendine uygun olanı seçmeyi bilir Sense, sense... Baba. Belli olmayan Baba Seçtiğin kişi sana yakışan biri olmalı Eşim diye tanıtırken gurur duyacağım Sevdiğin biri. birlikte mutlu olacağın biri demeni ne çok isterdin Bizim babanla da benim Tek arzumuz bu kızım Bizim bütün mutluluğumuz sensin seni düşünüyoruz Öyleyse sorun yok Ben de birlikte olacağım kişiden söz ediyorum size zaten ben son sözümü söyledim Ben de baba Zaten onu bu akşam yemeğe çağırdım Ne, ne yaptın Ne yaptın Ay olur şey değil Tanrım bu kadarına dayanamam Sır sözüyle bile Ay. Annenin ne hale geldiğini görüyor musun Abla Orhan, Orhan bizi öldürmek istiyorsun sen. kişiyle olur. mutlu olmam. Neden öldürsün siz anne? Hiç anlamıyorum. Abla, anne, iyi misin anneciğim? Anne, Bizim felaketimiz üzerinde anne. mutlu olacaksan hiç durma kızım. Ay, kalbim, kalbim sıkışıyor vallahi. Abla, ne var? Görüyorsun ki konuşuyoruz. Ben sadece demek istiyorum ki annem için. Havan tanrım geldi bile. Sakin hanım <gülüyor> Yemeğe bir konumuz var. Hepsi bu. O edeyim. sıradan bir konuk değil baba. Yıldız, Orhan ikiniz de kendinize gelin yeter artık. Hoş geldin Serdar abi. Biz de seni bekliyorduk. Kim? Ne? Serdar mı? Ne, ne demek oluyor bu? <gülüyor> <gülüyor> İyi, sizi gidişen sana pamucunu ters giydirenler takımın sizi demek bize oyun tezgahladınız ha üst kardeş birlik da yardım aldık birazcık Serdar abiden <gülüyor> önce olmaz dedi ama ablama fazla direnemedi barıştığınızı bari bana söyleseydin <gülüyor> hanım, hanım. çocuklarla çekişen sendin hayatım aranız bozulacak diye az kalsın yüreğime inecekti Serdar'la barıştıklarını oyun yaptıklarını bilsem o kadar kaygılanmazdım size sürpriz yapacaklarmış anne bize de söylememişti Evet evlilik yıl dönümümüze sürpriz yapmayı planlıyorduk hmm. Serdar'la eskileri karıştırma şimdi küçük şeytan Ay ben sürpriz üç gün önce yalın oyuna dönüştü diyecektim babacım yok musunuz siz insanı suya götürür susuz getirirsiniz <gülüyor> damadı da şimdiden kendinize musunuz baksanıza Aa, Serdar abi zaten bizdendi baba duydun mu hanım <gülüyor> yandık biz yandık üçlüler dört oldular <gülüyor> da ee, damat nereye kayboldu ya yukarıya çıktı bizim ruhun yanına Aysun kaydı ablacım sadece şaka Yine adam. Orhan. Evet babacığım yine o adam Ve her zamanda olacak Ersin Bey sevdiğim saygı duyduğum bir dost çünkü Ayrıca Serdar'la bir sanat galerisi açmaya karar verdiler Ortağı sayılır yani ya. Masaya bir tabak daha koysak iyi olacak galiba Ben koydum bile <gülüyor> Aa, Bir şey daha yıllar önce Serdar'la beni tanıştıran Ersin Bey'di Aa. Evet ben de unutmuştum <gülüyor> Serdar hatırlattı ...ve belki bilmek istersiniz diye söylüyorum... ...bizi tekrar karşılaştırıp barıştıran da Ersin Bey oldu... ...her şeyi ince ince ayarlamış... <gülüyor> Bak sen... ...şu Ersin Bey düşündüğümden de... ...yaman adammış doğrusu... E ...birbirinize benzediğinizi söylemiştim... ...gelme ben açalım... ...sen dur bakalım delikanlı... ...kapıyı ben açacağım... ...damadımla yine aile dostumuz geldiler... ...benim açmam daha uygun olur... <gülüyor>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 Nermin, Hikmet Körmükçü, Yıldız, Süveda Çil, Aysun, Şenay Saçbüker, İlker, Şükrü Tüken, Ersin, Murat Daltaban, Metin, Hüseyin Köroğlu'ydu.